فمن مع الله آخر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْبُرْهَانُ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا أَشَاهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَائِفٌ كَافِرُونَ فَقُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ مَا أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهم انفعنا بالقران العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم فأشفنتكم بالعي القيوم الذي لا يموت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Allah'ımıza sonsuz hamd senalar olsun. Ne kadar şükredelim, şükründen aciziz. Bizi bir süre ayrılmaktan sonra tekrar buluşturdu elhamdülillah. Ona saltanatının büyüklüğüne ve cemalinin celaline layık olduğu şekilde yakışır şekilde, yaraşır şekilde hamdü senalar olsun. Çünkü biz ona hamd etmekten aciziz. Ona hakkıyla hamd edemeyiz. Ama ne deriz? Ya Rabbi ey benim Rabbim lekel hamdu kema yenbehi Bütün hamdler sana mahsustur. Ne gibi? Yakıştığı gibi. Neye? celal ve vecihike. Cemalinin celaline, yani heybetine, güceliğine, veliazim-i sultanike, saltanatının büyüklüğüne, yakışır şekilde sana hamdü senalar olsun. Geçmiş ümmetlerden olacak birisi bu hamdi yapmış. okuduğum hamdi okumuş. Resûlullah sallallahu te aleyhi ve sellem haber veriyor. Melekler bunun sevabını yazmaktan aciz kalmış. Ve bu kelimeyi kaldıracaklar köklere çünkü biliyorsunuz bütün zikirler, tevhidler, hamdler, iyi sözler semaya yükseliyor bunu kaldırmaktan zorlanmışlar buna güç yetirememişler ne büyük hamd bizim dua kitabında yazar bu demişler ki ya Rabbi kulun bir hamd yaptı ama biz bunun sevabını da yazmaya yetişemedik ve bunu da kaldırıp geçiremedik. Ağır geldi bize. Halbuki melekler 7 kat kökleri yerleri taşıyabilir. Bu hamdi taşıyamadı. Mevlada buyurdu ki: "O kulumun hamdini ağzından çıktığı şekilde yazın. Selavını falan siz karıştırmayın. Bana geldiği zaman ben vereyim ona." Allah. Ya, ya Rabbi! Lekel yenbeghi, ve Ne büyük saltanatı var. Ne büyük mülkü var. Gökler, yerler hiç hiçe değil. Biz göklerin yerlerin arasında karınca kadar değiliz. Ama kendimizi çok güçlü zannediyoruz. Adamlar Allah'a har etmişler. Tövbeye haram Kur'an'a har etmişler. Bacak kadar boylarıyla. Mevlada da bunlara müsaade ediyor, konuşun biraz daha. Bunlar da konuşuyorlar, konuşuyorlar, bak biz haklıyız diyorlar, haksız olsaydık başımıza bela gelirdi. Gelmediğine göre biraz daha konuşuyorlar. Mevlada da iplerini uzun bırakmış, gidin biraz daha. Ama da gidiyorlar biraz daha, ooo biz istediğimiz yere gideriz, biz sarı cizmeli Mehmet'e dair, bize kimiçe karışamaz falan. Halbuki bacakları bağlı haberleri yok. Ölüm meleği geldi mi? <gülüyor> Eyvah diyecekler. Pişmanlık fayda vermediği vakitte. Biz bağlıymışız ya. Tabi. Sen kulsun. Kul köle demektir. Abd. O Allah'a kul olmak bize en büyük şereftir. İslam kula kulluğu yasaklamıştır. İslam köleleri azat ettirmiştir. Ama insana Allah'ın kulluğunu takmıştır. Bundan büyük şeref olur. Kainatı yanadan keşke beni kulluğuna kabul etsin. Ben ona köle olurum da beceremem. Köleliğinden de kulluğundan da aciz kalırım. Demek lazımken sen kalkıp ben efendim İslamiyet'i tanımıyorum. Allah'ın gönderdiği Kur'an bizi yönetemez. Yok efendim bu asırda şöyle olur mu böyle olur mu? Neden bahsediyorsun? Onun için... Çok hamd edelim, bizi Allah Teala o cahillerden etmedi, kendisine inananlardan etti, Habibine inananlardan etti, Kur'an'ını sevenlerden etti, yoluna gelenlerden etti, dostlarını dost bilenlerden etti elhamdülillah, düşmanlarını düşman seçenlerden etti elhamdülillah. Biz buna ne kadar hamd edelim yani, bu ne parayla olacak bir şey, ne güzellikle olacak bir şey. Ne sağlıkla olacak bir şey. Bizden sağlamları, bizden güzelleri, bizden zenginleri, bizden akıllıları bu yolu bulamadı. E biz nasıl bulduk Allah'ın idayetiyle. El gel fadlun Allah. <t Laut WWE> al bu fazl-ı kerem Ama bizim de hiç bunda bir tesirimiz yok değil. Allah bize bir iradeyi cüziye verdi. O iradeyi cüziyemizi nereye kullandık? Hayra kullandık demek ki da hayır yarattınız Elhamdülillah. Efendim işkicecen kumar oynayan zinadanları de Mevla serbest etmiş. İsterse onlar da bu yola gelemez miler? Gelirler. Niye gelmediler? Onlar isteklerini o tarafa kullanıyorlar. Mevla da kuluna zorla efendim bir şey yaptırmıyor. Çünkü imtihan yeri burası. Her tarafı serbest etti. İşte bu serbestlik bu milleti aldatıyor. Adam da zan ediyor ki ben madem içki içsem bir şey diyen yok, kumar oynasam bir şey diyen yok, zina etsem bir şey diyen yok. Hatta tebrik ederler, takdir ederler. Ne ilerici adamsın ya, medeni adamsın ya. İçki içmesen, başını açmasan, efendim sana da yerici yobaz Bu da neden çıktı ya falan? Onun için mevlak aleyhü tekriz Hazretleri şimdi seçim yapıyor. Dostunu, düşmanını ayıkmıyor, Allah bizi dostlarının tarafına ayırsın. Amin. Dostlarından ayırmasın. Amin. kardeşlerim, epey zaman size hasret olduk. <gülüyor> Sizi özledik. Size, sizinle toplanıp bir ayet, bir hadis okumak ne büyük nimetmiş. Biz de anladık. Siz de anladınız mı? Ya, biz de anladık. Çünkü, Balığı sudan çıkartmışa döndük yani. Sohbet olmadı mı ne gibi ya? Kuraklık olmuş gibi. Yağmur yağmıyor. Yağmur yağmayınca nebat vermiyor, toprak mahsul vermiyor. Bu ilim, bu bazı nasihat yağmuruyla Allah ölmüş kalpleri diriltiyor elhamdülillah. İnsan dinlemeye dinlemeye kaskatı kesilir ha. Bir de bakarsın ki en sofu adam soğumuş yani. Bir soğukluk gelir ya. Ne zaman sohbet başladı mı yeniden hayat başla. Ne gibi hani ne kadar kuraklık olsa topraklar çatlasa da yağmur yağar yağmaz nasıl canlanıyor ya. Yani. Sohbet başladı mı hayat geliyor. Bakalım ne yapacağız. Devam edecek miyiz inşallah edeceğiz. Tabi İlyas Efendi kardeşimiz zorla Çünkü buranın muameleleri ondan soruluyor resmi muameleler. Biraz sıkıntılar var. Şimdi e, şu hal üzere inşallah 15'te bir devam edeceğiz inşallah. Eğer bir mani çıkarsa o vakit Allah'ın mülkü geniştir. Nerede olursa toplanırız inşallah. Yani birbirinden haberli olalım. Birbirini arayıp soralım. Ya bu hoca bize geldi 10 senedir 15 senedir vaaz etti. E, şimdi gelmiyor. Ama gelmiyorsa biz de onu aramayalım canım demeyelim. Ne yapalım? Bu adam nerede ya? acaba? Bir soralım şunu. Hasta mıdır, hapiste midir, öldü mü, kaldı mı? Arayalım. Çünkü bu bizim karımızadır, kendi kârımızadır. İnşallah biz ölünceye kadar Allah'ın yolda dinine, kullarına hizmeti söz verdik. Ama Mevla bize ne imkan verirse onu kullanacağız tabii. Allah'ımız da bizden zaten gücümüz yetmeyeni istemiyor. Dolayısıyla gücümüz yettiği nispetle hepimiz imkanlarımızı zorlayarak bu cemaati dağıtmamaya çalışacağız. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Mekke'de, Medine'de bu sefer uzun kaldık elhamdülillah. 15 gün Mekke-i kaldık, 20 gün Medine-i Yani başka zamanlar 15 günde iki tarafı bitiriyorduk. Çok dua nasip oldu bu sefer. Dua nasip olduğundan ben anlıyorum ki kabul oldu. Çünkü Allah kabul etmeyeceği duayı nasip etmez. Bir kulak dua kapısını açtı mı kabul kapısını açmıştır. Biz de istedik elhamdülillah. Allah'ımız da şahittir. Siz de şahit olun. kâbe i Muazzama'da her gece tavafta Altın oluğun altında, hatim denen ya Kabe'nin içidir orası, efendim, Rukniyemani'de, de, Hacerül Esbet'te, Mültezem'de, makam İbrahim'de. Buralar duanın yüzde yüz kabul olduğu yerler. Hele ki Mültezem neresi, Hacer-ül kapının arası, iki kişi sığacak kadar talbiye. Orada hadis-i şerif var, ne dua edilirse mutlaka kabul edilir. Bunu bütün alimler denemişler, hak bulmuşlar. Biz de hak bulduk elhamdülillah. Orada geceleri... tabii şimdi çok sıkıntılı, izdihamlı değil idi. Biraz serbestli buluyorduk. Yine de çok kalabalık ha! Ooo! Yine de çok kalabalık! Maşallah! Allah'ın evi boş kalır mı ya? Bütün dünya akın edilir. Elhamdülillah. İşte bir ara bulduk mu mülteceme, dalıyorduk hemen mültezemde yapışıyorduk mültezemin manası demek yapışılacak yer mültezem yapışılacak yer yani Mevla buyuruyor ki bana yapışmak isteyen buraya yapışsın Allah. <gülüyor> Mevla buyuruyor ki benimle musafa etmek isteyen hacelese döpsün Allah <gülüyor> e şimdi biz Allah'a nasıl yapışalım Allah'a nasıl musafa edelim Mevla da ne yaptı bize imkan verdi işte o Kabe'yi koydu oraya. Mültezem'i, makam İbrahim'i, Hac-el-Lesved'i, Hatim'i, altınoluğu her taraf hazine. İstediğini iste, zengin Allah'tan iste. Türkiye'nin bir an evvel İslami bir hürriyete kavuşması için çok dua ettik. Müslümanların selameti için, efendim, çoluk çocukların hidayeti için, İslam'a muhalif olanların islahi için, islahı nasip olmayanların helaki için dualar yapılmıştır. Arzu haller verilmiştir, yerine ulaşmıştır. Bundan sonra vakti saatini bekler. Saatli bomba kurulmuştur, tık tık tık tık tık, tık dakikalar atıyor artık. Bakalım o vakit geliyor. Ben size dedim ki bıçak gibi birden bu işin kesileceğini beklemeyin. Hatırlıyorsanız evvelce. Dedim ki bu sıkıntı yavaş yavaş yavaş azalacaktır. Görülen zuhuratlara göre 99'da sıkıntı devam edecek hafifleyerek ama inşallah. Efendim 2000 senesinde de daha hafifleyecek inşallah. Allah bir mani vermezse görürse 2001 senesinde bir asfalta çıkacak Müslümanlar inşallah. Böyle zuhuratlar görülmüştür. Ama biz acele ediyoruz. Sabahaniye niye çıkmadı? Ya Musa aleyhisselam beddua firavuna Allah kabul ettim dedi. 40 sene sonra bu oldu firavun. Peygamberin dua suretti olur mu? Ama 40 sene Çünkü Allah Teala her şeyi zamana bağladı. Kaderle takdir etti. Yazıyla tespit etti. Bunu kimse değiştiremez. Bu başımıza gelecekti. Geldi. Bundan sonra inşallah bakalım ne yazdı ama bu Mevlamız rüyalarla, zuhuratlarla bizleri müjdeliyor, tabi biz, bize vahiy gelmez, melek görünmez, değil mi? Allah ile görüşemeyiz, konuşamayız. Şimdi bizim ne Allah ile irtibatımız kaldı? Rüya! Salih rüyalar, Allah dostlarının gördükleri müjdeler, bunlar tabi ki işaretler ve işaretlerdir. İnşallah biz de size onların tarafından nakil yapıyoruz. Biz o evliyadan değiliz biz keşfe açık görenlerden değiliz ama Allah'ın dostlarını tanıyoruz elhamdülillah seviyoruz elhamdülillah, hizmetlerinde bulunuyoruz elhamdülillah size de onlardan aktarıyoruz siz onlara ulaşamazsınız, belki onlar da size gelip konuşamaz burada haberler bu biz şimdi ne yapalım devam edelim, sebat edelim Aman ayrılmayalım, gevşemeyelim, taviz vermeyelim, maalesef Müslümanlar bir döküntü içerisinde. Teci bir gevşeklik var. Kur'an medreselerine, Kur'an kurşlarına hiç talebe yazılmadı bu sefer. Bu millete ne diyeyim ben ya? Düşmüşler diploma toplama, başka bir şey yok. Ya Allah kimi aç bıraktı? Sen üniversite mezunu musun bu kadar rızık buldun. Bu trilyoner zenginlerin çoğu imzasını atmasını bilmez biliyor musun? Dağdan dün, dün inmiş. Ya Allah rızkı verir ya. Ya siz bu rızkı gavurlukta mı arıyorsunuz? Rızkı mereket tespihtedir, istiğfardadır, Allah'a dönmektedir ya. Mevla ne buyur? Ustaidübillah. Ve <gülüyor> Allah'ı, fakat hesabı. Allah nasib. Kim Allah'tan korkar, haramlardan sakınır. Allah Teala onu her darlıktan çıkarır. Beklemediği yerden zıplandırır. Allah'a güvenene Allah yeter artar. Sizin çocuklarınız Kur'an okusa, hafız olsa, alim olsa aç mı kalacak? Ben aç mı kaldım? Benim neyim var? Ben profesör değilim, doçent değilim. Sizin çocuklarınız İslam'ı yaşarsalar Allah onları mahrum bırakır mı ya? Niye çocuklar Kur'an kurslarına verildi? Görüyor musun? Bunların hesaplarına göre hafızlık da bitti, Arapça da bitti. Bitmedi elhamdülillah. Bitti dediğin anda parlar. Bundan evvel ne düşmanlar geldi geçti. Allah demeyi yasak etmediler. allah Ekber'i yasak etmediler. Camileri ahır etmediler. Kur'an'ları yaktırmadılar. Elif bulsan efendim hapse tıktırmadılar. Hocalar samanlıklarda, efendim tarlalarda, bayırlarda kacarak, korkaraktan Elif'e okutmadılar. Peki İslamiyet bitti mi? Bitmedi hamdi, Onlar tam bitirdik hesap ederken, bir parladı şimdi diyorlar ki ne yapacağız? Onun için siz Kur'an tarafı olun, siz Allah'ın taraftarları olun, siz şeytanın cemaatine uymayın. Şeytanın izlerine uymayın. Bu şeytan yoludur. Kur'ansız yol, besmelesiz yol, hamdelesiz yol, şeytan yoludur. Allah'ın adı anılmayan yer şeytan yuvasıdır. Kur'an okunmayan yer haraptır, virandır, yıkıktır, ıssızdır. Şeytan o cevabıdır. Siz niye Kur'an'ı müzay ettiniz? Altı 600 kişi yazılan yerde bir senede ne oldu da üçe ya? Yani düşmanların ekmeğine yağ mı sürdünüz? Onları mı sevindiriyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ben bilmiyorum Allah, biliyorsun hesabınızı. Efendim kardeşlerim, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri dininin nurunu tamamlar, tamamlayacak, vadi hak, sözü yerini bulacak, bu dualar asla reddolmayacak. Hepsi kabul olmuş saatini bekle. Biz mültezemde asıldık. Cuma geceleri, pazartesi geceleri, her gece, gece yarıları, dua, dua, dua, özellikle sizi andık. Sizi andık. Bize cemaat olan, bize Allah için gelen, bizi Allah için seven, bizim ne hayrımız varsa ortaktır. Ne duamız varsa ortaktır. Bu sevgi Allah içindir. Ben kardeşimi unuttum, seni unutmadım. Allah'ım şahittir, ben ana baba bir kardeşim var, onu unuttum belki. seni unutmadım. Neden? Çünkü bu kardeşlik Allah içindir. Allah daimdir, Allah için olan sevgi de daimdir, Allah için olan kardeşlik de bakidir. Ama akrabalık, menfaat, maddi şeyler, senler, benler bunlar biter. Sen ölürsün, ben kalırım. O sevgi de e Sizin bu zamana kadar maddi menfaatınız olan eşinizden, dostunuzdan niceleri. Şimdi hiç görüşüyor musunuz? Neden? İşiniz kesildi, maddi menfaatınız bozuldu, aranıza bir şey girdi. Çoklar ilan şimdi değil mi? E, evvelce yediğiniz, içtiğiniz ayrı gitmeyenlerden çoklardan şimdi konuşmuyorsunuz bile. Çünkü bu o sevgiler yürümez. Çünkü Allah için değil. Ama bizim sevgimiz Allah içindir. Bu yolda devam edecektir inşallah. Bizi nereden men ederlerse etsinler. Bizim kalbimizdeki sevgiyi alabilirler mi? Heh. Bu devam eder. Onun için bu gevşekliği yeniden toparlayalım inşallah. Cemaatlar bir dağıldı. Millet bir sağa sola dağıldı. Yani takip etmiyorlar işi doğru. Yine de elhamdülillah size size yani çok memnun oldum sizden, epey aylarca aradan sonra bu kadar cemaat toplanacağını tahmin etmedim. Dedim ki herhalde cemaatın çoğu unutmuştur dedi. Ama unutmadınız. Unutmadınızsa unutulmadınız demektir. <Gülüyor> <Gülüyor> Münafıklar Allah'ı unuttu, Allah da onları terk etti. Ama siz münafık değilsiniz, siz sözde duruyorsunuz. Ha, o sözde durdunuz, Allah da sözündedir. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben size verdiğim sözü tutayım Allah diyor. E bu sözü siz bana vermediniz ki. Allah'a verdiniz, geldiniz. Bura Allah'ın ne bir şey Müslümanlar nerede Allah için toplaşırsa, orada Allah'ın evi olur. İster evde, ister dağda, ister mağarada. Nerede Allah'ın zikri var, melekler oraya gelir. Bizim ümmetin bir bir ı faslet nedir? Eski ümmetlerin namazı ancak camide kabul olurdu. Bizim ümmete beş haslet verildi. Evvelce anlatırdım size. O beşten bir tanesi nedir? Bütün dünya mescid oldu. Yani biri camilerden engelleseler, camilerden engelleseler, biz hangi evde Allah desek orası mescittir Biz hangi toprakta secde etsek orası mesciddir. Çünkü bu ümmete bu verildi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Efendi kardeşlerim. Onun için bu milleti arayın. Bu milleti bulun. Hangi deliğe girdiler bunları çıkarın. Efendim neredesiniz? Cemaate niye gelmiyorsunuz? Efendim bunları sorun. Ne ikmese Türkiye'de cemaat şuuru çok geliyor. Cemaatle namaz yok. Sabah namazında cemaat yok. Ben donuz ya daha 40 senedir yani serbest kalmış İngiltere'nin elinden kurtulmuş. Endonezyadan gelen bir arkadaş anlattı ki 200 milyon nüfus var diyor, hepsi camide. 200 milyon nüfus var, bir ezan okunduğu zaman diyor karınca gibi camide bütün hayat duruyor. Beş vakit namaz adamlara daha 20-30 senedir adamlar İngiliz'in elinden çıktılar. Namaz mefumu, cemaat mefumu bir yerleşmiş ki ezan okundu mu diyor, kadınlar kadın tarafına gelir, yollar, caddeler hep namaza. E bu Türkiye 700 sene, 1000 sene İslam'ın bayraklarını yapmış. Buradaki cami dünyanın bir yerinde yok. Cemaat yok ya. Millet kılmıyor mu? Zaten 3-5 milyon beş vakit kılan çıkmaz. O da camide kılmaz ya. Niye camiye gelemiyor sabah namazında? Bak geceler uzun. Kısa da olsa geleceğiz. Ne demek? Ama bu kadar uzun gecelerde sen niye Allah'a nasıl gelmiyorsun? ile beraber evde kılıyorum diyor. Yahu sen karın imamı musun ya? Karıya imam lazım değil ki, kar tek başına kutsun ya! Allah Allah! Gel camiye sen! Ne diyelim? Dünyanın bir yerinde bu Türkiye'deki cevşekliği göremiş. Komünist dersiniz Çin, Çin komünisttir. Oradan mesela bir yere gitmiş idim, Bazaka orada görüştüğüm insanlar bir harita yapmışlardı orada. Bir de baktım Çin'deki camilerin haritasını yapmış adam 23.000 tane cami var. Komünist Çin'de 23.000 tane cami var. İlk cami diyor 1300 senelik. Efendimizden 100 sene sonra ilk cami yapılmış Çin'de. Bu sahabe-i kerram dünyanın her tarafına gitti, İslam'ı götürdü ya. Biz evimizdeki çok küçük kaldıramıyoruz. Cami gibimize gelmiyoruz ya. Efendi kardeşlerim, bu gevşekliklerin faturasını sonra ağır ediyoruz yani, sonra ağır ödüyoruz, görmüyor musunuz dünya alemde ya? A Kosova şimdi, 300 bin kişi çıktı muhadir, köyünde duramaz, evinde duramaz, Eşin şimdi sabah namazına cemaate gider miydin evinde kalsaydın, kitlaz olur muydum, keşke evde tursaydım da namaza da giderdim diyor değil mi, iş işten geçti mi, geçti, Sırp yavru durur mu rahat, ama mevlan için musallat ediyor gavru Müslümanın başına? Burayı sorsana! E sen şimdi namaz kılmıyorsun! Camiye gelmiyorsun! E Yunan gavru musallat olsa sana, çıkarsa seni dağa veya dünyanın gavurunun gözü zaten Türkiye'de. Allah vatanımızı, imanımızı, mukaddesatımızı, camilerimizi muhafaza eylesin! E dünyanın gavurunun gözü Türkiye'ye dönmüş ya! için patlayacak bomba gibi. Görmüyor musunuz etrafımız? Şu ara daha büyük bir çember çevriliyor. Şu yakın tarihte haberleri görüyorsunuz. Bütün hudutlarımızda, sınırlarımızda acayip bir savaşlar başlamak üzere ya. E bu Türkiye bunlar bu durumda ne yapar? E şimdi sana diyorlar ki kolayca gel camiye, zikret, gel sohbet dinle, bırak içkiyi kumarı zinayı bu, tövbe et Allah'a ya, çocuğunu da düzelt şu İslam'ı yaşayalım, dünyada cennette dön ya. Mevla dünyada cennet hayatı verir kime? İslam'ı yaşayana. Ama yok. Ya, adam illa da tembellik ediyor. Yan geliyor yatıyor. Birlere, ikilere kadar film seyretmenin ne manası var? Üçlere kadar vakit seyretmenin, film seyretmenin ne manası var? Tevhid kılmıyorsun, sabah namazına kalkmıyorsun. Bu ne olacak ya? Bizim halimiz budur. İçten acısı yani. Bu millete arayın, bulun. Efendimiz Hazretlerimiz çok tembi etti, bu işin üzerine duruyor, Emri Bil Bilmaruf'a ağırlık verilecek. Emri i Bilmaruf denince illaki külliyedeki gibi bin kişi, 100 bin kişi cemaat belki toplanmaz mesela o değil ki. Emri i Bilmaruf devam edecek kardeşim, Mekke dönemi gibi. 13 senelik Mekke döneminde, evlerde, bir kişi, iki kişi, yollarda, her yerde ne anlattı sahabe-i kiram? Allah'ın dinini anlattı. Biz de anlatacağız. Mesela bir adamla vapurda bindin, gidiyorsun. Efendim? Otobüste bindin, gidiyorsun. Komşunun falan ver hiç tanımadığın adamla bile olsa. Hemen bir laf açar mısın? Açarsın. Ama nereden laf açarsın? Aşığın fikrine neyse, odur. Sen dünyadan laf açarsın. Oradan bir araba geçer. Adama zikbi, bu araba ne kaçmadı el ya falan. Adam da der şu model kaç para acaba falan başlarsınız muhabbete bir yerden bir yere gidene kadar dur dur dur dur dur dur dur dur fındık kabını doldurmadı iki saat konuştunuz ama niye yaradı bu şimdi? Ya, sen oraya bir mevzu aç o adama bir mevzu aç Hocam nereden açayım mevzu adama şimdi durup durur gel hiç de ki ya de, çok düşünüyorum bu ara biraz kafayı taktım falan Cık, adam da desin sana ki Hayırdır ya ne düşünüyorsun? Çok takma kafayı ya falan. Desin sana değil mi? Öyle gerekir. Sen dedi ki ya düşünüyorum taşınıyorum. Ben dünyaya gelirken hiç bana sormadılar. Hani bazı insanlar diyor ya ya. Ah diyor keşke diyor doğmasaydım. Anladık da bana sormadılar ki. Sana sordum ula. Geliyor musun kalıyor musun? Bir de baktık ki aklımız başımıza geldi ki biz dünyadayız. Allah Allah. Ondan sonra bir buluğa erdik, bütün emirler ve yasaklar yüklendi üstümüze. Aman Rabbi ben şimdi bunu taşıyamıyorum, diyebilir misin ya? Ot sen? Hayvan mısın sen? İnsansın ah seni takvim üzere yaratılmışsın şimdi. ne demek ben bu yükü taşıyamıyorum? Zaten Allah adama taşıyamayacağı yükü vurmaz ki Celle Celaluhu. Bir İslamiyet gönderdi sana, beş yaşında çocuk yapıyor onu zaten, o kadar kolay ya. Ne zorluğu var. Şimdi diyecek, o da şimdi dinliyor adam. Ben size uzun konuşuyorum, siz kısadan kesin ama mevzuya gelin, sadede gelin. Nedir o? Ya düşünüyorum da, doğarken bana sormaklar. Önürken de bana sormayacaklar. Soracaklar. Bu millete sorsalar ki, geliyor musunuz, kalıyor musunuz, kim gider be? Ya oradan dünya geçilmez, yolda yürüyemezdik be. 7 milyar nüfus var dünyada, trafik tıkanmış, 70 milyar altında var bunlar. Millet gidiyor da kalanlara yer açılıyor ya. Yani. E şimdi giderken sormayacaklar. Geliyor musun kalıyor musun? E, e şimdi düşünüyorum da bunun bir de dirilmesi var. Kur'an böyle söylüyor. Ben şimdi dirilmeyi inkar edeceğim ama ne gücüm var da inkar edeceğim? Doğarken bir gücüm olsaydı, ölürken bir müdahalem olsaydı, bir müdafaam olsaydı kendimi savunabilseydim falan. E dirilirken de dirilmiyorum. Ya bana ne falan derdim ama... E şimdi baktığımıza göre üç türlü hesap var: doğum, ölüm, dirilmek. E baştan bize sorulmadı. Ölürken sorulmuyor. Dirilirken de sorulmayacak herhalde. Öyleyse nasıl ki dünyaya geldik, kader neyse çek. Şimdi çekmem de bakayım. Bir hastalık verdi bana. Ne yapacağım şimdi be? Razıyım Allah'ım da. Bunu çekinmem denir miyim? E çıktın, hesap ver bakayım. Nasıl derceksin bu adam? Ben diyeceksin adama, yandaki adama ha. Kafayı taktım da biraz düşünüyorum ya falan. O da diyecek sana ki ya başka ya şimdi yaşamana bak hele de onu öldükten sonra düşünürüz. Ulan öldükten sonra nereyi düşünüyorsun? İmtihana girmeden hazırlık yapmamış, imtihana girdi. E ee, şimdi bir saatta ne yazarsan o adamdaki. E, i̇mtihana girdikten sonra çalışırız, düşünürüz. İmtihanı girdikten sonra ne öğrenebilirsin senin eline? Kitap mı verecek adam da? Okuma fırsatı mı verecek? Evvelden bir şey hazırladınsa hazır cevap yazarsın bir şey. Kazanırsan imtihanı alırsın diplomanı. Neyse işte ne alacaksan. Herkes bir imtihana giriyor da. Heyecanlı oluyor değil mi imtihan? He, çok heyecanlı oluyor ya. Ya peki ebedi ahiret? Ya cennet ya cehennem. Cennete gitsen ne ala be, ebedi cennet var ya, buna nasıl dayanılsın, şu sıcağı dayanamıyorsun. Adama de ki ben bunu düşünüyorum, kafayı buraya taktım. O da biraz kendine gelsin. Arkadaş, bunu düşünüyorum ama sonra ben bunun biraz çözümünü buldum. Nasıl? E Allah bize Kur'an indirmiş, peygamber de yollamış, e hocalar da bize anlatıyor. E diyorlar ki iman şartlarına inanacaksın, İslam şartlarında yaşayacaksın, ahirete gittin mi hazırlıklı olacaksın. Yani bu çok kolaymış ya. Beş vakit namaz, oruç, zengin isen, haç gel. gel sen de kardeşim, seni de şu sohbete götüreyim veya şu kitabı al oku. Ya sen de namaza başla, kazalarını da kıl, ölüm hansızın gelir, hazırlıklı olmalı Yani bunu demek çok mu zor? Adama bunu demenin ne zorluğu var? Bu millete duyurun bunu. Deyin ki kardeşim, bak bu dünyada yaşamak için neler lazım? Ev lazım değil mi? buradan gidip parkta mı yatıyorsunuz? Ev lazım. Ev, ev tutmak için para lazım. Para kazanmak için çalışmak lazım. Hepinizin yok mu işiniz, aşınız, maaşınız? Ee karnınız acıktı mı? Çorba lazım. E, üstünüz çıplak olur mu? Yazın yanarsınız, kışın donarsınız. Ne lazım? Elbise lazım. Yani düşünün, artık ben kısa kesiyorum. Tabak, tencere, kapı, pencere, efendim say da git, hepsi lazım mı, değil mi? Lazım değil diyorsanız, tamam. O zaman size derim ki ben bunlardan bırakın bunları, çıkın çadıra, bir dağa çıkın durun bakayım. E madem lazım, peki ebedi hayatta, sonsuz ahirette bunlar lazım mı, değil mi? Yemeden durulur mu, Yemeden durulur mu, evsiz durulur mu? Cehennemde durulur mu? Ateşte yanılır mı ya? E ne yapacaksın? Cenneti kazanacaksın. Ne cennete gitti mi ne olacak? Köşkün var, sarayın var. Aynı dünya. Dünya nedir? Misal veriyorum. Dünyayla mukayese edilmez. Bütün ihtiyaçlarım var. Sonsuza kadar. İşte bu misali herkese duyurun. Deyin ki nasıl dünyada her şey lazım? Sonsuz ahirette de her şey lazım. Bu hazırlığı buradan yapalım. Allah bizi bu dünyaya, sadece dünyayı kazanın diye göndermek. Hem dünyayı kazan, hem sonsuz hayatını kazan. Dünyaya ne kadar çalış? Dünyada ne kadar duracaksan o kadar. Ne kadar duracaksın? Belki bu gece gidebilir miyiz? He? Belki bu gece ölebilir miyiz? Ne biliriz. E o zaman bu kadar boş, bu kadar geçici, bu kadar fani, buna bel bağlayalım. Ahirete ne kadar çalış? Ahirette duracağın kadar. Ne kadar duracaksın ahirette? Sonsuz. Ne kadar malzeme lazım, hazırlık lazım? Diyorum sana ki teheccüd namazına kalk, diyorum sana ki işrak namazı kıl, diyorum sana ki şu duayı oku, sen de diyorsun bana, aman be hoca beş vakti kıldım da sanki sen de onları söylüyorsun. Ne kadar hazırlık lazım? Ne kadar duracaksın orada o kadar? Sonsuz. Mevla azımıza çok veriyor, bir evabın namazı on iki sene ibadet ediyor, kıl. Şimdi hesabını yap. Efendim kardeşlerim, bu haberleri millete duyuralım. Bu dediğim şekilde hele bir yavaş yavaş vaaz etmeye başlayın. Çevrenizi toparlayın. Allah mani vermese inşallah. Biz de tekrar 15 gece sonra akşam namazına yetişirim inşallah. Akşam namazında devam edeceğiz. Yastan sonra daha zor oluyor akşam namazında buluşulur. İnşallah bu haberlerden konuşuruz. Şimdi hepiniz Allah için kaç sohbet imkan verdiyse Allah, kaç nefes verdiyse Allah yolunda harcayacağız canım. İlerisini gerisini hesap edecek halimiz yok. Her an Allah'ın hükmüne razıyız. Ama bugün bu fırsat elimizdedir. 15 beş gece sonra akşam namazında Allah'ın davetine icabete söz veriyor musunuz? Peki bu dediğim iki tane şey söyledi. Bu kısa kısa Türkçe. Kafanızda kalsın. Herkese duruyor. Bir. Bak doğarken bize sormadılar. Önürken de sormadılar. Dirilirken de bize sormayacaklar. Biz bizim elimizde değiliz. Raffimizin elindeyiz. Gel o dirileceğimiz güne bir hazırlanalım. Bu kadar bir laf ya. Toplam özet. Bak kardeşim dünyada yaşıyoruz, bu kadar ihtiyacımız var hepsini karşılıyoruz, sonsuz hayatta da bize çok ihtiyaç var lazımdır, bunun hazırlığı İslamiyet'tedir, gel bir sohbete gidelim iki kelam dinleyelim de, ahiretimiz ağzından, gel namaza gidelim, cemaate gidelim, Diyecek misiniz? Evet. Ha inşallah deyin Allah da tesirini yaratsın, bu millet yola gelsin ya, yola gelsin. İnşallah diyelim tabi. Allah dilemeden bir şey olmaz. ve تَشَاهُونَ اِلّٰهَا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeden sizin dilemeniz bir şey yaramaz. Onun için İnşallah. Allah'ımız dilerse Fazl-u Keremîn. kardeşlerim, kaç nefesimiz kaldı? O bu yolda harcanacak inşaAllah. Sohbette, cemaatta, zikirde, Kur'an'da. Sonunda ne olacak? Su bir gün, su yolunda kırılacak inşallah. Yani yaşadığımız yolda öleceğiz. Temuhdûne kemâ te Yaşadığınız gibi öleceksiniz sırrına ereceğiz. Fe tû'aîzûne Öldüğünüz gibi de dirileceksiniz. Fe tûhşarûne Dirildiğiniz gibi de Allah'ın huzurunda hesaba çekileceksiniz. Efendim kardeşlerim, Allah'ın huzurundaki halimiz nereye bağlandı şimdi? Şu andaki yaşantımıza bak. Nasıl yaşarsan, Öyle ölüyorsun. Nasıl ölürsün, öyle diriliyorsun. Nasıl dirilirsin Allah'ın zorunda o şekilde kalkıyorsun. Demek ki bugün elimizde şu yaşadığımız hayat var. Sonsuz hayatı buna göre Mevla tükenliyor. Şu sağlığımız, sıhhatimiz, şu nefeslerimiz, şu saatlerimiz nerede geçiyor? Ölüm ona bakacak. İşte yakın birkaç gün evvel birisi bir iki hafta evvel, birisi birkaç gün evvel Olan hadiseler ibret vericidir. Biz ömreden gelmemize yakın işte. Eyvus'ta var idi. Bizim eski ihmanlardan, Efendi Hazretleri'nin eski cemaatlarından 30 senedir ben bildim bileli zikrine devam eder. Üsküdar Selimiye muidinde bulunurdu. Çiçekçi camisinin cemaatinde. Gecen sabah namaza gitmiş, sabah namazını cemaatle kılmış. Ondan sonra işrak namazını da beklemiş, çünkü her gün bekliyor ya, işrak namazını da beklemiş. İşrağı da kılmış, işraktan sonra insan biraz uyur yani hakikaten geceden de uykusuz, işrak kıldım, bu uyku serbest hani uyur. İşraktan sonra da mübarek açmış Kur'an'ı. Kur'an okurken ruhunu teslim etmiş, ne kolay ölüm ya, ne güzel ölüm ya, <gülüyor> çünkü yaşadığınız gibi öleceksiniz, Bitti. Bunun başka yolu yok, televizyon başında sabahlayan Kur'an başında ölmez, Kur'an başında geceleyen film başında ölmez. İşte olan oldu. Allah Teala kabrini nur etsin, Amin. rakamını hali etsin, Amin. yüksek etsin. Ruhuna da bir şehadet hediye edelim. Şimdi bu iyi ölüme misal. Allah cümlemize nasip eylesin. Gelelim şimdi üç gün evvel olan iş. Üç gün, beş gün olmadı. Bizim Fatih'te, bizim Halit Caddesi'nde bizim mescid ya, yani. aşağı tarafımızda küçük Mustafa Paşa semti vardır, meşhur. Orası da Teksas gibi bir yer ha. Her cins adam var orada. Şimdi bir Hacı Efendi bizim arkadaşım anlatıyor. Bana geldi işte. Ya dedi şimdi sana gelirken dedi Yoldan geçerken dedi kahvenin önünde. Bir de baktım dedi bir kalabalık biri, giriyor, biri çıkıyor, biri çıkıyor, biri çıkıyor, biri çıkıyor. Ben de bir gireyim bakayım ne var acaba. Hmm. Bir de girdim baktım 40 senelik adam tanış, tanıdığım ah babamada düşmüş kanlar içinde kahvede efendim kan çekiş. Millette sanki film seyreder gibi biri giriyor, biri çıkıyor. Meğer kumar oynuyorlarmış. İş kambil kağıtları ellerinde. Birisi birine sövmüş, mövmüş. Bu kumarda çok oluyor böyle düşmanlık oluyor. O sövülen adam da silahı çekmiş, bunun anından tak! Bu orada serilmiş, tabii birden ölmemiş, şimdi işkambil kağıtlarının içerisinde bunu can çekici... Ya taksi çeviriyor, dur şuradan acile yetiştireceğiz adamı. Adam durmuyor çünkü arabası kanlanacak. acaba diyecekler ona ki sen bunu nereden buldun, tanıyor musun vuranı? Yani bu zamanda öylesin, sokakta bir bursa sana bir öbürü almıyor can çekişerek millet de seyirci. Kahveye giren çıkıyor, giren çıkıyor bakıyorlar ona. Adam orada kanlar içinde, kumar başında, iskambil kağıtlar içerisinde, öldü gitti. Bak nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Onu vuran adam çıkmış o da kahveden, yani vurdu çıktı tabii o da hoş, kaçmıyor yani oradan, yani yiğitler şey sürmüyor. Vurdu. O da çıkmış dışarı. Ya ben nasıl bu herifi vurdum? O da kendi anlatayamış. sabıttı ya seni kumardan, o da vurdu kendisini, o da devrildi orada öldü. Ya Allah sizi bunun için mi yarattı, ebedi cenneti kazan diye seni yarattı, Rabbini tanıman için seni yarattı, sen kumar başında git onu vur, o seni vur, ne oluyorsun sen? İşte nasıl yaşadın öyle ölürsün. Bunlar istiyorlar ki Türk milleti böyle eşkıya olsun, Kâmiye gitmesin, Kur'an kursunda da yetişmesin, birbirini kumar başında öldürsün. Bunların istedikleri budur. Eşkıya yetiş. Eşkı şey Bu millet Allah'ını şey böyle olur mu ya? Onun için efendim ibret olsun, ders olsun. Hepiniz düşünün bunu. Nasıl ölmek istiyorsanız öyle yaşayın. Bir an bile Allah'tan gafil olmayın. Bir an bile Allah'a isyan da olmayın. Şeytana uyup da Rabbinizi gücendirmeyin. Bir an bile. Bir şarkı canın çekti, bir çıplak karıyı seyretmek istedi, bir film. Hemen orada aklın başına gel. Ben neredeyim ya? Şimdi ölüm gelse ben ne haldeyim ya? Allah kümlemize iman selameti nasip etsin. Subhanarabbil aliyil, el-elb'el, اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول ما عمل نعود بك من النار وما قرب إليها من قول ما عمل اللهم نا keun gayrimahce Muhammed sallallahu aleyhi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve ya erhamer rahimin böylece topladığın gibi habibinin sancak altında topla ya Rabbi. şu yola gelenleri cehenneme haram eyle ya rab cennetine nasibeyle ya rab çevrelerinde ümmetin hidayetine vesileyle herkese bu dua ulaştırmalarına muvaffak eyle. Amin. 15 gece sonra da toplanmaya huzur içerisinde muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi Kabe'de, Ravzu Kabe-i Muazzama'da ravza bu cemaatlarımız hakkında, çok çocuğumuz hakkında, malımız canımız hakkında, dinimiz dünyamız hakkında bize ne dualar nasip ettiyse onların kabulünün eserini hepimize göster yarın. Amin, amin. amin. amin. diyen dillerini azihimden azadet. Bize nevel ölenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle makamlarını cennet eyle. Hadi şevket Kaya vefat etmiş onun ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve cihadetlerimize hediyelik ruhlarına ihsale ile ya Rabbi elektrik çarpmış komada olan hastaya acil şifalar ihsan et. devalar ihsan eyle boşlara eda Allah nasuibeyle. Ya Rabbi askere gidenler sana emanet teröristlerden sen muhafaza ile. Müslüman ordumuzu, Müslüman askerimizi, polisimizi muhafaza ile bizi korudukları gibi sen de onları himaye ile vatanımızı Rabbi içten dıştan göz diken düşmanların gözünü o ya rabbi dinimize, mukaddes hatımıza, maneviyatımıza ya rabbi saldıranları kahreyle ile et. Yani eyle ya bizlere dini hürriyet istihami bir serbestlik nasip eyle ya amin ya nillerin arz hemden azad eyle kabul e amin amin ve yasinu şer'amun alel ve sallallahu aleyhi ve sellem